1871 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in elini sürmesiyle Rafi bin Hadiç'in sancısının iyileşmesi, Bir gün Resulullah'ın huzuruna girdim, yanında et dolu, fıkır fıkır kaynayan bir çanak vardı, yağlı bir et parçası çok hoşuma gittiği için aldım ve yuttum, ondan sonra karnıma bir sancı girdi ve tam bir sene sürdü, durumu Hazreti Peygamber'e anlattım, bana, o ette yedi kişinin hakkı vardı, dedi, sonra elini karnıma sürdü, Yem yeşil bir safra çıkardım. Muhammed'i hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki o günden sonra karın ağrısı nedir görmedim.